Vasat Kılıflı Ortacılık Başyazı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitap indirmek ve peygamberler göndermek suretiyle bizlere hakkı gösteren Allah'a subhanallahu ve Teala hamdolsun. Kitabın ölçüsü, yerilmiş aşırılığın şifası olan Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Güncelliğini hiç yitirmeyen kavramlarımızdan biri, hiç şüphesiz vasat kavramıdır. Vahin başat kavramlarından olan, sahih bir İslam algısının oluşmasında inşa edici rolü vardır, vasat kavramının. Allah subhanallahu ve Teala kitaplar indirmek ve resuller göndermek suretiyle, insanlara lütfettiği dine sırat-ı mustakim demiştir. Bu yolu, gazaba uğrayan gevşekler, ve sapıklık ehli aşırıların ortasında duran vasat yol, bu yolun yolcusu olan bahtiyarları da vasat ümmet olarak isimlendirmiştir. İslam ümmeti birilerinin iddia ettiği gibi İslami kavramlardan uzaklaşmadı. Bilakis günlük hayatın içinde dahi İslami kavramlarla düşünüyor ve onlarla konuşuyoruz. Problem, harflerini vahyin belirlediği bu kavramların içinin vahiy dışı kaynaklarla doldurulmuş olmasıdır. Ve asıl tehlike de burada yatmaktadır. Siz vahiy dışı kavramlarla düşünen birine aslımıza dönmeliyiz dediğinizde sorun da çözüm de bellidir. Aynı tespiti harflerini İslam'dan alıp içini vahiy dışı kaynaklarla doldurduğu kavramla düşünenlere söylediğinizde ise ne sorun tespit edilmiş olur ne de çözüm.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 Enam suresi 112. ayet Operasyonun adı kavramların içini boşaltmak. Amaç ve hedefi İslami kavramlarla düşündüğünü zanneden bir nesli şeytani amellere sevk etmek. Vasat kavramı da bu şeytani operasyonlardan nasibini aldı. Ve genel bir ifadeyle ortacılık diyebileceğimiz bir durum vasatlık kılıfıyla kamufle edildi. Bu yazımızla beraber ismini vahyin belirlediği ve inşa edici kavramlardan olan vasat da adına vasatlık denen, hakikatte ortacılık olan iki zıt durumu izah etmeye çalışacağız. İslam'ın Vasat Olmayı Övmesi Vasat, Allah'ın emrettiği ve vahyettiklerine misli misline itaat etmektir. Allah'ın subhanallahu ve Teala isteklerinden fazlasını yapmaya çalışmak ifrat, bu isteklerde gevşeklik tefrittir. Vasat yolun dışına çıkmaya İslam, ulu, aşırılık demiştir. Vasat olmayı övdüğü gibi aşırılığı iki yönüyle de yermiştir. Yukarıda zikrettiğimiz duruma düşmemek adına vasat kavramını Kur'an ve sünnet bütünlüğünde inceleyerek İslami olan bu kavramın içini yine İslam'la doldurmaya çalışalım. Sizin insanlığa, Resulün de size şahitlik etmesi için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. Ayet Kur'an'da vasat kavramının geçtiği tek ayet budur. Ayet-i kerime Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem tefsiriyle beraber ele alındığında vasatlıktan muradın ne olduğu anlaşılacaktır. Burada konuya başlamadan bir ironiye dikkat çekmemiz gerekiyor. Ortacı din anlayışlarını vasat kavramıyla kamufle edenler en çok bu ayeti kullanırlar. Yapılacak izahtan da anlaşılacağı gibi ayette geçen vasatlıkla konumuz olan vasatın direkt olarak hiçbir ilgisinin olmadığı, ancak yorumla bir ilişki kurulabildiği görülecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselam çağrılır. Cariye lebeik ya Rab, diyerek karşılık verir. Allah Subhanahu ve Teala insanlara ulaştırdın mı? Tebliğ ettin mi diye sorar. Evet ya Rabbi der. Allah Nuh'un kavmine sorar. Size tebliğ etti mi? Hayır ya Rab, Bize hiçbir uyarıcı gelmedi derler. Allah Subhanahu ve Teala Nuh'a yönelir. Bu konuda sana şahitlik edecek kimse var mıdır? der. Nuh aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti der. Ve siz onun kavmine tebliğ ettiğine şahitlik edersiniz. Ve Allah'ın şu sözüdür. İşte böylece sizi basat bir ümmet kıldık. Basat yani adalet demektir. Bu rivayetten de açıkça anlaşıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem basat olmayı adaletle tefsir etmiştir. İslam ümmeti kıyamet gününde Kur'an'da kıssalarını okudukları peygamberlere adilce şahitlik edeceklerdir. Bu da onların vasat olmasıdır. Burada Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la olan ilişkisini hatırlatıp yazımıza devam edelim. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. ayet. Vasat kelimesi Arap lügatında birçok manada kullanılmıştır. Adil anlamında. Şair Zuheyr, "Onlar vasattır, adildir. İnsanlar onların hükmüne razı olur." der. Seçkin ve değerli anlamında. Arap şairi, "Siz bilinen en vasat. Yani seçkin mahallesiniz." İbn Kesir Vasat namazı, salat-ı vustayı muhafaza edin ayetinde vasatın bu anlamda kullanıldığını söyler. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arapların en vasatıdır dediğimizde, nesep yönünden en şerefli soya sahip olduğu anlaşılır demiştir. 2-3 noktanın ortası anlamında şair, işlerinde aşırıya kaçma, istediğinde aşırılık isteme, Tüm insanların içinde vasat, Orta yolda ol, demiştir. Kur'anî bir kavramı anlarken önümüzde dört yol vardır. 1- Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. 2- Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek. 3- Kur'an'ı sahabeden gelen rivayetlerle tefsir etmek. 4- Kur'an'ı Arap lügatıyla tefsir etmek. Basat kavramını bu sıralamaya göre ele aldığımızda ilk olarak ayetin kendini tefsir ettiğini görürüz. Siz insanlığa Resul de size şahitlik etsin diye sizi vasat bir ümmet kıldık. Kur'an'ın sahir ayetlerine bakıldığında şahitlik ve adalet kavramlarının ayrılmaz bir bütün olduğu görülecektir. Ey iman edenler! Kendiniz anne babanız yakınlarınız aleyhine olsa bile hakkı adaletle ayakta tutan şahitler olun. Nisa suresi 135. ayet Ey iman edenler! Hakkı adaletle ayakta tutan ve bunu Allah için yapan adil şahitler olunuz. Bir kavme olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Maide Suresi 8. Ayet Sizden adil olanları şahit tutun. Talak Suresi 2. Ayet Bazı müfessirler vasat kelimesinin delalet ettiği seçkin olma anlamını ise şu ayette izah ederler. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran 110. Ayet İlk ayette sizi vasat bir ümmet kıldık denirken bu ayette ise en hayırlı ümmet deniliyor. Vasat kelimesi Arap nügatında hayırlı ve seçkin anlamı taşıdığından iki ayet birbirini tefsir etmiş oluyor. Son anlam olan iki uç noktanın ortasına ise Kur'an'da şahitlik eden bir nas yoktur.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 Nuh aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti der ve siz onun kavmine tebliğ ettiğine şahitlik edersiniz. Bu Allah'ın şu sözüdür, İşte böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Vasat yani adalet demektir. Sünnet-vasat kavramını motamot tefsir etmiş, hem de tefsiri somut bir vaka üzerinden anlatarak kavramın anlaşılmasında hiçbir kapalılığa yer bırakmamıştır. Bu ümmetin vasat olması, dünya ve ahirette hakkı adaletle ayakta tutan, doğru bildiklerine şahitlik eden bir ümmet olmasıdır. Selef tefsirine gelince Ayetle alakalı rivayetleri Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem onlar naklettiği için üzerine bir şey eklemeye gerek görmediler. Nugat tefsirine gelince önceki sayfalarda vasatın adil, seçkin ve iki uç noktanın ortası olduğunu zikretmiştik. Öyleyse diyebiliriz ki Kur'an ve sünnet vasat kavramının adalet, adil, şahitlik anlamına geldiğini açıkça beyan etmiştir. Seçkinlik anlamına ise açıkça delalet etmese de kapalı ve yoruma dayalı olarak delalet etmiştir. Ne Kur'an ne de sünnet ayette geçen vasatın orta yol olduğuna dair açık veya kapalı olarak delalet etmemiştir. Ayette geçen vasat kavramının orta yol olması sadece Arap lügatının delaletidir. Kur'an ve sünnet bu kavramı izah ettikten sonra ısrarla kavramın lügat anlamıyla kavramı izah aşırılık olsa gerek. Bunu biraz daha somutlaştıracak olursak, namaz, salat kavramının Kur'an ve sünnete dayalı tefsirini bırakıp ısrarla lügat anlamına yapışan, namazı terk eden ve ellerini açıp dua etmekle yetinen insanın durumu neyse, Basat'ın lügat anlatımında ısrar edenlerin durumu odur. Daha ilginç olanı, Basat kavramını kılıf edilmiş ortacıların bunu yaparken içine düştüğü ironidir. İslam tarihinde Kur'ani kavramları sünnetin izahından soyutlayan ve Arap lügatına göre anlam veren ilk fırka haricilerdir. Yani ortacıların piri i muganı harici fırkasıdır. Şurayı teslim etmek gerekir. Bazı müfessirlerimiz buradaki vasattığı orta yol itidal olarak izah etmişlerdir. Ancak Kur'an'ın ve sünnetin bu manaya delalet etmesinden ziyade bunu bir illet olarak anlamak gerekir. Yani İslam ümmeti kendilerinden önce yaşayan Yahudilerin gevşekliği ve Hristiyanların aşırılığına düşmediği için Allah onları şahit, hakim ve seçkin bir ümmet kılmıştır. Ümmetin bu ayırıcı özelliği ona bu mertebeyi kazandırmıştır. Burada aklımıza şu soru takılabilir. Basat kelimesinin bir Kur'an kavramı olarak orta yola direkt delalet etmesiyle bir ümmetin basat ümmet olmasında etkin rol alması arasında fark nedir? Somut bir örnek üzerinden cevap verelim. Namaz Arapça'da karşılığı dua olan salat kelimesiyle ifade edilir. Elbette bildiğimiz anlamda namaza salat dua denmesinin bir nedeni olmalıdır. Namaz ibadetinde en belirgin şey dua ve taleptir. Bu yoğun anlam gözetilerek namaza salat dua denmiştir. Lakin namaz duadan ibaret değildir. Şer'i olarak da sadece duaya delalet etmez. Birilerinin namaz sadece duadır, ondan dolayı dua ettiğimizde namazı eda etmiş oluruz tezi nasıl reddediliyorsa, bir Kur'an kavramı olarak vasat orta yoldur sözü de reddedilmelidir. Özellikle de vasatın asli anlamı olan adaletli şahitlik vazifesi orta yollu olma adına terk edilebiliyorsa, salat kelimesinin kapsadığı anlamlardan biri alınıp şeriatın ona yüklediği asli anlam iptal edildiğinde, Tepkimiz neyse bunda da aynısıdır. Bu nokta konunun en hayati yeri olduğundan biraz daha açalım. Bir Kur'an kavramı olarak vasat, yeryüzünde Allah'ın (Subhanallahu ve Teala) adil şahitleri olmak, hakla batının üstünde ayrıcı bir şahitlik görevi görmektir. Bu önemli mertebeyi elde etmiş olmanın nedenlerinden biri de, kelimenin de lugat olarak delalet ettiği ifrat ve tefritten uzak olmaktır. Şimdi birileri orta yollu olacağız diye hakkın hak, batılın da batıl olduğuna şahitlik edemiyorlar. Allah'ın kavimleri birbirinden ayırmak için indirdiği sınır olan isimleri, kafir, müşrik, münafık, fasık, mümin kullanılırken insanların tepkisinden çekiniyorlar ve bu durumlarını da Kur'an'ın inşa edici kavramlarından olan vasat kavramıyla ifade ediyorlar. Allah'ın ak dediğine ak, kara dediğine kara diyemeyen insanlar nasıl Allah'ın Subhanallahü ve Teala adına onun yeryüzündeki şahidi olacaklar ve buna binaen de vasat ümmet olmayı hak edecekler. İnsanların kınanmasından korktukları için insanların hakkını aşırı tazim eden, buna binaen Allah'ın Subhanallahü ve Teala hudutlarını, kanunlarını iptal eden Hristiyanlardır. Aynı şekilde, dinin hayata müdahalesinden rahatsız olan, peygamberleri katleden, kitabı sırtların arkasına atan Yahudilerdir. İslam ümmetinin vasat olması ve şahitlik unvanını alması, bu iki ümmetin aşırılık ve gevşekliğinden uzak olmasındandır. Burada mutlaka sorulması gereken soru şudur. İnsanların tepkisinden çekindiği için Allah'ın ayrıcu hudutları olan isimleri kullanmayan ve bu isimleri, Allah'ın Subhanallahu ve Teala bina ettiği ahkamı da tatbik etmeyen yani Hristiyanlaşma temayülü, dinin hayata müdahalesinden rahatsız olan, bunun için kapitalist iş adamı, muhafazakar veya demokrat siyasetçi, hümanist davetçi, feminist aile babası, doçent, doktor, profesör unvanlı din bilgini, bir türlü İslam olmayan yani Yahudileşme temayülü, ortacıların hangi arada vasat olduğudur. Onların yapıştığı lügat anlamı dahi Yahudi ve Hristiyanların ortasında durmayı ifade ediyorken, ortadan ikiye ayrılıp her bir parçaları bir dinin mensuplarına benziyorken, kendilerine ortacı demek yerine vasat demelerinin tezatlığını bir kenara not edelim. Buraya kadar anlatmak istediğimiz vasat Kur'ani bir kavramdır. Kur'an ve sünnet bütünlüğünde ele alındığında hakkı ayakta tutan adil şahitler anlamındadır. Seçkinlik ve orta yol anlamları asli anlamlar olmayıp yan anlamlarındandır. Kavramın yan anlamını alıp onu da yanlış yorumlayıp asli anlamının iptal edilmesi bu kavramın başına gelen en tehlikeli şeydir. Kur'an ve sünnetin itidalli orta yollu olmayı övmesi Bir Kur'an kavramı olarak vasat orta yol anlamına gelmese de, İslam, itidalli ve orta yollu olmayı yani lügavi olarak vasat olmayı övmüştür. Allah subhanallahu ve Teala Rahman'ın kulları diyerek taltif ettiği müminlerin özelliklerini anlatırken şöyle buyurmuştur. O kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Furkan suresi 67. ayet Yine Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, irşad etmek suretiyle aslında ümmetine yol gösterdiği bağlamda şöyle demiştir. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. İsra suresi 29. ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Pak sünnetinde orta yolu, itidalli olmayı övmüş ve ashabına yaşantısıyla bunu göstermiştir. Bir gün Mekke'de birinin namaz kıldığını gördü. Oradan döndüğünde adam hala namaz kılıyordu. Ashabına, itidalli olunuz, siz bıkmazsanız Allah bıkmaz.'' buyurdu. Yine Ayşe annemizin yanına girdiği bir gün bir kadın gördü. Kadının kim olduğunu sordu, Ayşe annemiz, Falancadır, amellerini anlatıyor, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yapabildiğiniz kadarını yapın. Siz bıkmadığınız müddetçe Allah bıkmaz, buyurdular. Başka bir gün mescitte bir ip gördü. Ashabına mescidin içinde gerilmiş ipi sordu. Zeynep annemizin ipidir. Namaz kılıp yorulduğunda buna tutunuyor, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çözün o ipi. Sizden biri kendini canlı hissettiğinde ibadetlerini yapsın.'' buyurdu. Başka bir mübarek öydünde ''Dinde aşırı gitmeyiniz, vallahi dinde aşırı giden kim olmuşsa din ona galebe çalmıştır.'' buyurdu. Aman aşırılıktan sakınınız, sizden öncekileri aşırılık helak etmiştir. Nasıl vasat, itidalli olunur? Yazının başından bu yana kullandığımız ve okuyucunun da merak ettiği vasat kılıflı ortacılıktan ne kastettiğimizi de izah edelim. Bir önceki bölümde bir Kur'an kavramı olarak vasatın orta yol, itidar anlamına delalet etmediğini anlattık. Bunun lügavi bir anlamı olduğunu Kur'an'ın ve sünnetin açık beyanı olmasına rağmen bunu terk edip lügatla yetinenlerin tarihte hariciler olduğunu da beyan ettik. Ancak bir Kur'an kavramı olarak vasat, itidale delalet etmese de sünnetin ve şeriatın genel tavsiyesinin her konuda itidal, vasat olduğunu da izah ettik. Kişinin vasat ehli olmasının tek yolu ittibadır. Kur'an ve sünnet nasıl inanmanız, nasıl yaşamanız ve nasıl konuşmanızı istiyorsa buna harfiyen uyup misli misline itaat ederseniz vasat ümmetin itidalli fertlerinden olursunuz. Ortacılıksa durduğunuz noktaya göre iki uç belirleyip kendi durduğunuz noktanın yine kendi belirlediğiniz uçlara göre vasat olduğunu iddia etmenizdir. Vasat olma, imani bir tutumken ortacılık hebasını din edinen ve kitaba uymak yerine kendi konumlarını kitaba uyduranların tutumudur. Biri üstünde imanın renk, koku ve tadını taşırken diğeri saf cahiliyedir. Evet, dedik ki vasat ittibadır. Emrolunduğu gibi dosdoğru olmayan, ifrata ve tefrite kaçan herkes haddi aşmış, huluv içerisine düşmüştür. Bunun emrolunandan fazla veya eksik olması fark etmez. Asrımızın ortacıları sadece aşırılığın ifrat boyutunu işlerler. Oysa ifrat nedenli yerilmişse, emrolunan hususta tefrit gevşeklik aynı oranda yerilmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem saçlarına ağırtan da bu dengeyi koruma endişesidir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem beni yaşlandırdı dediği ayete bakınca konu daha iyi anlaşılacaktır. Sen ve seninle beraber tevbe edenler emrolunduğunuz gibi dost doğru olun, haddi aşmayın. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Hud suresi 112. ayet Haddi aşmayıp dengeyi korumanın yolu ayette net bir şekilde ifade edilmiştir. Emrolunduğunuz gibi ayetinin siyak ve sibakına bakıldığında gevşeklik ehli olan kitaplarına sahip çıkmayan, bundan dolayı sürekli ihtilafa düşen Yahudiler ve dünyalık menfaatlerinden dolayı zalimlere meyleden gevşeklerden bahsettiği görülecektir. Kur'an bu konuda çok hassastır insanların tasavvur dünyasını inşa etmesi için belirlediği kavramların içini itinayla doldurur. Sakınan, haşyet duyan ve ıslah olmak için Kur'an'a yaklaşanların bu kavramlarda kapalılık yaşamalarına imkan vermez. Vasat kavramının zıddı olan aşırılığın, ortacıların zannettiği gibi ifratı değil, daha ziyade tefridi, gevşekliği kapsadığını da burada belirtelim. Kur'an'da iki ayrı yerde, Uluvva, aşırılığa düşmeyin kalıbı kullanılmıştır. Bu iki ayetin bağlamı incelendiğinde vahin neye aşırılık dediği ve vasıtın zıddı olan aşırılığın ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır. İlki, ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kün, Ol kelimesinin eseridir. Ondan bir ruhtur. Onun tarafından gönderilmiştir, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İlah üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 171. ayet Burada aşırılık Hristiyanlara nispet edilmiştir. İsa'nın aleyhisselam Allah'ın oğlu olduğu inanışı aşırılık olarak kodlanmış ve bundan sakınıp son vermeleri istenmiştir. İkincisi ise De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere haddi aşmayın.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 Burada aşırılık Yahudilere nispet edilmiştir. Dünya hayatının geçici menfaatleri için emri bil maruf, nehy anil münkeri terk etmeleri ve Allah'ın yeryüzünde adaletli şahitleri olup vasat bir ümmet olarak hakkı ikame etmemeleri kınanmıştır. Bu noktadaki gevşek davranışları aşırılık olarak isimlendirilmiştir. Peki ortacılar ne yapıyorlar? Emrolundukları gibi dost doğru olmuyor, olamıyorlar. Allah'ın subhanallahu ve Teala yeryüzünde şahitleri olmayı hiç istemiyorlar. Kendi tespit ettikleri maslahatlara göre bir noktada duruyorlar. Sonra durdukları noktayı tasvip etmeyen, bu konuda onlardan geride kalan bir taife belirliyorlar ve onları da ayrı bir noktaya yerleştiriyorlar. Bu şekilde iki uç nokta belirledikten sonra biz falancılar gibi aşırıya gitmiyor, filancalar misali gevşekte davranmıyoruz. Allah'ın ve Resulünün emrettiği gibi vasat bir ümmetiz. Sonra mı? Geriye ayeti okumak ve vasat olmanın dayanılmaz hafifliğine kendilerini bırakmak kalıyor. Asıl ilginç olan nokta bu vasat noktası sürekli değişiyor. Yani hevalarının tespit ettiği veya tağutlarının onlardan talep ettiği konumları değiştikçe uç noktalar da değişiyor. Buna bağlı olarak vasatlık konumu da değişiyor. Kavram borsasının vasatlık baronları keyiflerince vasatlık çizgisini kaydırabiliyorlar. Yeni düzenlemeler yapabiliyorlar. Birçoğumuza tanıdık gelecek vasat kılıflı ortacılardan birkaç örnek vermemiz konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Sistemin İslami camialara kota uygulayıp kamusal alanda onları istemediği bir dönem vardı. Başörtüsü ve sakal yasak, Dindar bir aileden gelmek veya bir çevreye müntesip olmak, kamusal alanda olmaya veya yükselmeye engeldi. Daha sonra sistem bunun yanlış olduğunu, bu dönemin fazla uzadığını ve İslami camiyalarda sisteme yönelik öfke biriktiğini tespit etti. Bir patlama olmadan rahatlatmak, onların tabiriyle gaz almak istedi. Kotalar kalktı, dün kurumlardan kovulan başörtülüler, aynı kurumlara başkan veya müdür olarak dönmeye başladı. Kotalı veya kotasız diye ayıracağımız bu iki dönemde, hevasını din edinen, emrolunduğu gibi dost doğru olmanın külfetine razı olmayan vasat baronlarının çizgiyi nasıl değiştirdiklerine şahit olacağız. Kotalı Dönem Biz bir yerinin yaptığı gibi kızlarımızın başını açmaz, onları karma eğitim denilen sistemde sisteme sızma adına okutmayız. Allah'ın farzlarını, Allah'ın dinine hizmet adı altında çiğnemekten, şeytanın bizi Allah'la aldatmasından Allah'a, Subhanallahu ve Teala sığınırız. Aynı şekilde birilerinin aşırıya gittiği gibi kadınlarımızı eve kapatıp onları mücadele sahasından izale etmeyiz. Allah'ın emrettiği tesettür ve şer'i ölçüler içerisinde mücadelede aktif olarak bulunmaları gerektiğine inanırız. Bu dönemde aşırılık kadınları eve kapatmak Gevşeklik, onları sistemde yer edinme kadına haramlarla kuşatılmış okullara göndermek, basatsa onları İslam'ın tesettür ve kadın-erkek ilişkileri çerçevesinde aktif mücadeleye katmaktı. Kotasız DÖNEM Biz birilerinin yaptığı gibi yüz kapamak kesin farz, karma eğitim kesin haramdır demeyiz. İslam'ın ölçüleri içerisinde okuyup güzel yerlere gelmelerini isteriz. Bunları kesin farz görüp çocukların eğitimine engel olmak aşırılıktır. Teflit ehlinin yaptığı dikkat çekmesinler diye çocukları tesettürsüz okula gönderme gevşekliğine de düşmeyiz. Bir başka örnek. Kotalı dönem. Biz birilerinin yaptığı gibi meclise giren ve bunlara oy verenleri ayrım yapmadan teflit etme aşırılığına düşmeyiz. Birilerinin yaptığı gibi de meclise girip dinimizde kumar oynamaz, nebevi menhece aykırı davranmayız. Vasat kalır hem tekfir aşırılığından hem de meclislere girme gevşekliğinden kendimizi koruruz. Kotasız DÖNEM Biz birilerinin yaptığı gibi sistem partisi olmayız. Kendi kutsallarımızdan protokol adına ödün vermeyiz. Bu gevşekliğe asla kapı aralamayız. Birilerinin yaptığı gibi de siyasetten uzak durmaz, Allah'ın Müslümanlara nimet olarak bahşettiği bu meydanı İslam düşmanlarına terk etmeyiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vasatız. Aşırılıktan uzağız. Konuşan aynı şahıslar, dinleyen de aynı kitleler. Kimsenin aklına derin aldığımız ayette sizi vasat bir ümmet kıldık deniyor. Bizse kendi durumumuza göre kendimizi iki uç arasında ortalıyor, buna da vasat diyoruz demek gelmiyor. Vasat kılıflı ortacılık, İslami hareket için ayakların kaydığı, kalplerin hastalandığı, hevanın gidişata yön verdiği, kaygan ve tehlikeli bir zemindir. Hususen bu durumlarını Kur'an'ın pak kavramlarından birine mal edenlerin gidişattaki yanlışlığı fark etmesi pek de mümkün olmuyor. Bu yazımızın vasat ümmet olmayla, vasatlığa en uzak olmalarına rağmen ortacılıklarını vasat kılıfıyla kamufle edenlerin ayrışmasını ve kavramları asli halleriyle öğrenmek isteyenlere yardımcı olmasını Allah'tan subhanallahu ve Teala diliyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 28. sayısında yayınlanmıştır.